Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Amacın nedir? Muhammed'in adamları Maune Kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak. Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye... ...ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da... ...Resulullah'ın size gönderdiğim mektup. He? Kesin şunu sesini. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber. Bitirin şunların işini. Ey Müslümanlar... ...bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı. Ya Allah. Ya Allah Bismillah. Bismillah. Allah. Yürüyün. Allah. Hadi dikkatli, Allah. dikkatli Allah. olun. Kendiniz Kendinize dikkatli. O gün...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 Resulullah'ın ashabından kırk genç, gözünü kan bürümüş insanlar tarafından şehit edilmişti. Civardan geçmekte olan bir kadın, olanları görünce korkudan ne yapacağını şaşırmıştı. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Neler oluyor orada? Gözlerini kan bürümüş, aralarına aldıkları adamların sayısı ne kadar az? Hepsini öldürecekler. Adamlar niyetlerinin kötü olmadığını... Ebul Beran'ın himayesinde olduklarını söylüyorlar. Buna rağmen bir bir öldürüyorlar onları. Olacak iş değil. Allah'ım ne yapabilirim? Ebul Beran'a haber versem? Yok ben gidip gelene kadar zaten öldürülmüş olurlar. En iyisi civarda yardım isteyebileceğim birileri var mı ona bakayım. Beni görmemeleri lazım. Şu kayalıkların ardından dolanayım. Bu sırada o civarda iki Müslüman vardı. Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed. Bu ikisi hayvanlarını otlatmak için oradalardı. Üstlerinden geçen yırtıcı kuşlar dikkatlerini çekmiş, tedirgin olmuşlardı. Bu kuşlar pek ayrı alamet değil Münzir. Tepe'nin ardına doğru uçuyorlar. Gidip bakalım mı? İnşallah koptuğumuz şey değildir. Az önce olanlara şahit olan kadın Müslümanların yanına geldi. <Gülüyor> Siz, siz, siz Muhammed'in arkadaşları mısınız? Hazreti Amr ile Münzir, kadının maksadını bilmediklerinden cevap vermek istemediler. Mühim bir haberim var. Evet, ne oldu? Maune kuyusunun yanından geliyorum. Orada sizin arkadaşlarınız olduğunu söyleyen gençleri katlediyorlar. Ne diyorsun? Allah'ım Allah sen yardım et. Münzir.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 İnsanları bir bir öldürdüler Aman yarabbim. Ben de ne yapacağımı şaşırdım Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm Aman yarabbim Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz Bu ne büyük bir musibet yarabbi. Peygamberimizin İslamiyet'i anlatmak üzere gönderdiği grup bu Ne yapabiliriz? Hemen Allah Resulü'nün yanına gidip başımıza gelenleri haber verelim. Ben arkadaşlarım orada katledilirken sağ kalıp da onların acı haberlerini Medine'ye götürmeyi kendime yediremiyorum. Gidip gücümüz yettiğince onlara destek olalım. Haklısın. Hadi gidelim. Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed arkadaşlarının yardımına koştular. Münzir bin Muhammed kısa sürede şehit oldu. Amr bin Ümeyye ise esir edildi. Ellerini uzat. Karşı koymazsan sana bir şey yapmayacağım. Bırakın beni! Tutun şunu! Hah. Şöyle sıkıca bağlayın ellerini. Yürü, liderimiz seni görmek istiyor. Yürü dedem! Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var. Ha, ha, güzel. Gel buraya. Yürü hadi.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 Bir köle azat etmeye söz vermiştim Seni o sözüme karşılık serbest bırakacağım Arkadaşlarımı öldürerek zafer kazandığını sanıyorsun ama yanılıyorsun Bizim için Allah yolunda öldürülmek en büyük şereftir Beni ölümle korkutamazsın <gülüyor> Cesaretinize hayranım Şimdi seni serbest bırakıyorum Muhammed'e git olan biteni anlat Çözün ellerini Mağune kuyularında yaşananlar kısa sürede duyuldu. Ebul haberi aldığında öfkesinden deliye döndü. Ben sizi toplayıp onlara eman verdiğimi ilan etmedim mi? Hı hı, ilan ettin. Aklım almıyor. Amir buna nasıl cesaret eder? Sözümü nasıl hiçe sayar? Baba, gözü yıllardır senin yerinde. Harekete geçeceğini tahmin ediyordum ama böyle bir ihanet kimsenin aklına gelmezdi doğrusu. Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler? Son toplantıda itiraz etmişti ama yeterince destek görmedi. Bunu yaparken de diğer kabilelerden destek almış. O insanların canı bana emanet edilmişti. Bu yaptığının cezasını ödeyecek. Eğer biraz daha genç olsaydım kendi ellerimle öldürürdüm onu. Neyi hak ediyorsa onu yaşayacak merak etme Bu görevi sana veriyorum Amir'in yanına git Seni benim gönderdiğimi söyle ve Onun cezasını orada kes Emredersin baba Senin gibi yeğenim olmaz olsaydı Ben seni oğlumdan ayırmazken Sen neler yaptın Amir çık dışarı <Gülüyor> Bu kim? Ebul Beran'ın oğlu Rebi'a. Geliş sebebi belli. Sen çadırın arkasından çık adamlarını topla. Ben onu oyalarım. Peki. Amir! Çık dışarı dedim sana! Rebia Amcamın oğlu bu ne öfke? Aramızdaki akrabalık hukukunu yeni mi hatırladın? Ben akrabalığımıza zarar getirecek ne yapmışım ki? Ortak düşmanlarımızı ortadan kaldırdım sadece. Öldürdüğün insanlar masumdu. Üstelik babamın onları himayesine aldığını adın gibi biliyorsun. Yaptığım şeyin bir isyan gibi göründüğünün farkındayım. Ama benim amcama sadakatim baki. Yaptıklarımı anlayabilseniz bana teşekkür edersiniz. Kes sesini. Bu hareketinle açıkça bize savaş açtın. Ne oluyor burada? Amir bir sorun mu var? Yo amca oğlumla konuşuyoruz sadece. Buraya geliş nedenim belli. Liderimize itaat etmeyen cezasını bulun. Ha! Şimdi bir korkak gibi adamlarının arkasına sığınıyorsun ama elimden kurtulamayacaksın Siz beni yanlış anlıyorsunuz ha! Ha! kolum yakalayın onu Hadi tutun şunu <gülüyor> Tutun kaçmasın Tamam yakaladık ha? Amir emret bu adamın işini bitirelim Az kalsın ha? seni öldürüyordu Hayır amcamın hatırı var Hem ciddi bir zarar vermedi Bırakın beni yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Suf ve asabından 40 kişi Maune kuyusu yakınlarında acımasızca katledilirken Lihyanoğulları Recide pusuya düşürdükleri Müslümanları Mekke'ye götürüp Kureyşlilere teslim ettiler. Onları satın alanlar Bedir'de öldürülenlerin intikamını almak istiyorlardı. Ey Mekke halisi işte size fırsat Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın. İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi. İşte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister? Benim babamı öldürdüler. Ben almak istiyorum Benim de kardeşimi Ben de almak istiyorum Ben seksen altın veririm Ben 30 deve veririm Ben 50 deve veririm Yeter ki babamın kanı yerde kalmasın Sakin olun Hepinizi memnun edecek bir çözüm buluruz Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine Dolgun ücretler karşılığında Mekkelilere esir olarak satıldı Onları bir süre hapsettikten sonra Herkesin görebileceği bir yerde idam etme kararı aldılar